Elhamdülillah ve salatu vesselamü aley Resulullah. Şimdi bir arkadaştan bir soru gelmiş. Evet. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi mikroplardan e, e, sakındırdı mı? E, mesela bugün de bizi tüm mikroplardan sakındırır. Temizliği e, diyor sabunla yıkayın. Bu Resulullah zamanında yok uydur. Bize bazı insanlar e, diyorlar almayın bunları. Mesela elinizi sabunla yıkamaya şart değil. E, vesaire. Bu türlü meselelerde e, ne yapalım biz? Şeriata mı uyalım? Yoksa bir gündeki alabiliriz? E, ilimlerden alabilir miyiz dersi? Öyle bir enteresan soru. Evet. Aslında güzel bir sorudur. Şöyle güzeldir. E, bazı insanlar var ki bizim toplumlarımızda cehaletlerinden dolayı her şeyi diyorlar ki Resulullah zamanında yok bu zamanda olmaz. Mesela bazı gruplar var ki, mesela azanı hoparlayla vermeyi bid'at görüyorlar. Başka meselelerde bid'ati tam işliyorlar, bunda bir mahsur yoktur. Ama e, hoparlayla azan vermeyi bid'at görüyorlar. Böyle bir cehalet var demek ki orta yerde. Böyle bir şey İslamiyet bu şeyleri e, kabul ediyor mu etmiyor. Bunun gibi sabundan fazla yakmayın, şampuanla yıkamayın, İslam bizi e, emretmiş vasaier. Şimdi önceden biz bilmemiz lazım arkadaşlar, şeriat İslam şeriatı esnek bir dindir, esnek bir şeriattır. Eskiden şeriatlar, teşriler enecaktır e, bir kavma, bir şehre, bir çöye bazen inerdi peygamber gönderirdi. On kanalık bir çöye peygamber gönderirdi. O şeriat ona göre enerdir. O çöy, o adetine, o ufuna, o şehre göre enerdir. Bunu yetmezdir. Dünya eskiden öyle değildi. Bir şehir, 10 binli khaneli diyelim, bazen 10 insanlık, 10 evlilik bir e, peygamber de o kadar bir şeriat getirdi. Ama İslam dini ebedi bir dindir. Kıyamata kadar 1400 senedir ve böyle kıyamata kadar da devam edecek. Evremsel bir din olduğu için bütün insanlara bütün zaman mekanı kapsadığı için bu din Allah subhanahu teala öyle bir esnek din göndermiş. Nasıl belin kemiği esnektir sağa sola öne arkaya yan çevirebilirsin eğer bacağın kemiği gibi dümdüz olsaydı ne olurdu? İnsanoğlu bir şey yapamazdı. Ama Allah öyle yaratmış bel kemiği umurga nedir dolaşıyor her yere dolaşırsın. Ha? lastik gibidir ama sonuçta kemiktir ayak çemiği de kemiktir ama ayak çemgiyi sabittir o nedir ee, umu, işte İslam şeriatı de 1400 senelik olduğu için esnektir Allah Teala bu şeriatı esnek koymuş her çağa her zaman her mekana uyum sağlayabilecek bir şeriattir Allah yaratmış e, bu dünyayı sonunda biliyor ne olur ona göre bir şeriat göndermiş şeriat sadece İnsanlar böyle giyinsin, böyle adet, böyle yakansın, böyle yapsın dememiş. Sadece kurallar koymuş. Her şeyi zikretseydi abes teştikal olurdu. Gözünün önüne koy, kıyamet gününe kadar ne icadı olarak hepsinin hükmünü Resulullah söyleseydi ne olurdu? Taşıyacak kitaplar yetmezdir. Bir de şey olurdu yani inanmaksız çetrefilli olurdu. Ama e, akıl e, mantık gereği, Allah'ın hikmeti gereği Allah'ın mükemmellik dini gereği ne göndermiş? A, e, kurallar göndermiş. Bizim İslam dininde kurallar var, kaideler var, ölçüler var. O ölçülerle ne oluyor? Her yeni çıkan o ölçülerle tartılır, hükmü çıkar ortaya. Bu da bizim zenginliğimizdir. Dinimizin bir zenginliğidir. Bu da bizim sadece İslam dininde var. Ne başka dinlerde var, ne adetlerinde var, ne örflerinde var. Hatta İslam'ın içinde... Birçok mezhepte bu yoktur. Sadece ehli sünnet bunu zengince bakmış. Mesela haricileri alsan öyle bir şeyleri yoktur. Hadis böyle demiştir, böyledir. Bugün de bizi de tekfir ediyorlar. Neden? Hadis demiş işte taguta çifret. Evet biz de çifrediyoruz. Hayır siz taguta oy veriyorsunuz. Yani bir şey diyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani taguta, alenin çıkıp küfretmiyorsunuz. Ya akıl, akıl mı taguta alenin küfretmek? Sen tagutun rahmetinin altında yaşıyorsun. Vesaire bu türlü mesela birinci haricilerde de çıkarcan, e, sahabeyi tutuyorlar. Ne diyorsun Ali'de, Maviye'de? O diyor, bunlar sahabedir, biri halifedir, o birisi de Resulullah'ın e, eniştesidir. E, diyor, "Aa, sen kafirsin o zaman." Bunlara kafir demen lazım. Hemen öldürüyorlar sahabeyi. E bir tanesi gelir diyorlar ne diyor? Allah diyor ben hiçbir şey demiyorum çünkü ben Müslüman değilim Hristiyanım. Oh diyorlar sen Hristiyansan Allah nasihat e, vasiyet etmiş bize size iyi bakmamız lazım nere gidiyorsan filan yere hadi biz götürem seni gö götürürler bekçılgın yapıyorlar istedği yere emniyetten gönderiyorlar gö bu nedir? Bu cahil cahil de değil buna tabir caiz ise bunlar zır cahildiler. İşte ondan dolayı bizim dinimiz ne koymuş ölçüler koymuş o ölçülere göre kim bulardan İlim, irfan, marifet, İslam dini Allah'ın istediğini çıkartır. Bundan kim çıkartır? Alimler çıkartır. Onun için fakihlerimiz, usulilerimiz, usul bilen alimler, fıkıhçı alimlerimiz bu konuda fıkıhları çıkartmış. Adet, örf. ki Allah bunlarda bizi serbest bırakmış ama bazen de, de ölçü vermiş. Mesela Allah subhanehu ve teala bize ne diyor? Mesela İslam genel bir dindir. Mesela Müslümanlar sahabe zamanında İslam'ı yaydılar. İran'da Farslar vardır. Mesela Şam'da Rumlar vardır. Küptiler vardır Mısır'da. Afrika'da vardır. İran'dan sonra Türklerin semtlerine Azerbaycan vesaire Türkistan, Buhara buralara gittiler. Türkçenin bir kısmına geldiler o zaman. Eydir burada insanlar ne giriyordu? Hepsi enteri mi giyiyordu? hepsi başına Araplar gibi bağlıyordu hayır sahabeler dediler mi böyle bağlayın hayır İslam dini hiç kimseye demiyor sen e, Resulullah nasıl girilmişte, sahabeler nasıl girmiş, öyle girin ondan dolayı alimler diyorlar sargı sünnet değil ama ben sargıyı Resulullah'a benzemek için yapsam e, ecrün olur ama her çeşit yapsın desen e, ceza alırsın çünkü Resulullah'ın emretmediğini emrediyorsun onun için a, İslam dini cimde e, belli, be, belli baslı bir cim koymamış. Ne koymuş? Ölçü koymuş. cimde iki ölçümüz var. Birincisi bol olacak. Erkek kadın için tabi cismin çizgilerini çıkartmayacak. Avret mekanlarının özellikle. İkinci paçası erkek için kısa olacak. incik kemiğinden üstü olacak. Yani incik kemiğiyle barabar olacak. Kadın için de aşağıda olacak ki yeri süpürecek böyle. Ayağı görünmesin diye. Bu ölçüdür bizim için. Ha bir de ne var? Kadın dikkat çekici renk giremez. Fitneye sebep olan renkleri giremez. Erçek içinde erkek sadece kırmızıyı giremez mesela. Sıf kırmızı içinde bir çizgi bir nokta başka renk okuyorsa. Mekruhtur bu da. Haram değil. Mekruhtur. Şimdi bu ölçüleri kıyamet gününe kadar devam eder. Bir Müslüman Japonya'da Müslüman oldu, Çin'de Müslüman oldu. Çin'de adet yüresinin elbisesini giyiyor. Hayır, sen illa entari giyersin. Olmaz böyle şey. Arabiler de değiştiler. Arabilerin de entarileri bir, Resulullah zamanında bu şekilde değildir, başörtüleri bu şekilde değildir. Değişik oldu. Onun için İslam dini bizi serbest bırakmış. Ne yer üzerinde ne yeni çıkan meseleleri İslam dinine yapmış, engellememiş. Mesela eskiden at vardır. Deva vardır, merkepler bellidir. Bugün de araba, uçak çıktı. Eskiden yağdan e, aydınlanıyorlardı. Mumla aydınlanırlardı. Bugün de neyle aydınlanıyorlar? Elektrikten. Bu haram mı? Haram değil. İslam dini serbest bırakmış bizi. Haram değil. Ama ne haramdır? Bir şeyin ölçüleri İslam dini ölçü vermiş, o ölçüler aykırıysa. Bu da ne, bunu, bunun da içine ne giriyor? Sabun giriyor. Temizlenmek giriyor. İslam dini şeyi emretmiş mi temizliği? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Temizlik imandandır. Onun için temizlenmek güzel bir şeydir. İslamiyet emretmiş. Ha eskiden temizlenmek neyleymiş ha? Sabunla değildir başka şeylerden, bitkilerden. Mesela özel bitkiler vardır. Olardan döverdiler yaprakları filan. Olardan temizlenirdiler. Ha? Mesela sidir diye bir şey varmış. Olardan temizlenir. Şimdi hedef nedir? Sidirden kullanmayı temizlensin. Bugün de sidir yerine sabun çıktı. Daha güzel temizlen temizliyor. O zaman sabundan temizlenmek daha öyledir. Şampuanla temizlenmek daha öyledir. Ha bugün de bir şampuan çıktı. Temizliyor ama yan etkisi var. İslam ne diyor? Her şeyin yan etkisi olsa zerel verse insana haramdır. O zaman filan el şampuanı haramdır. Ama baş şampuanı zararlı yoksa bazen vacip olur. Neden? Çünkü en iyi temizleyici odur. İşte İslam alimlerimiz bizim bu konuda bu fıkıhtan bu şeyleri çıkmış. Hatta İmam Şatibi meşhurdur bu konularda. Diyor şeriat diyor maksatlara bakar, manelere bakmaz. Yani bir şeyin dışına bakmaz. Hedef nedir, maksat nedir? Mesela diyor temizlenmek temizlenin. Temizlenmek hedef. hedef nedir sabunla yıkamak? Temizlenmektir. İster bununla olsun, ister bununla olsun yeter ki temizlik olsun ortaya çıksın. Onun Rasulullah temizlenme emretmiş. Bu da dinin temelindendir. Temizlenmek olmasa nedir? Ee, namaz olmaz. Or Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Sen, elinizi yakayın, ağzınızı, burnunuzu, yüzünüzü elinizi, ayağınızı temizlenersiniz. E ben geldim, ee, ebdestten önce elim birde bir daha fazla çirlidir sabunla yıkadım. ondan sonra ebdese başladım daha güzel bir mahsuru yoktur işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok hadisler rivayetler var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş ölüyü bile sidirden yakasılar kafur diye bir şey var mesela bilme'i ve sidri vel kafur bunlardan yakasılar Buhari Müslüm'de geçiyor bir sünnetler çok yerde geçiyor ölüyü yakasılar ne için yakasılar ölüyü kafurdan Temiz olsun. Çefenlesiler. E bir günde kafunun yerine biz sabun var. Sabunla yakarız. Şampuanla yakarız. Daha güzel olur. Ondan sonra Resulullah demiş bazı bitkileri getirin. Koyun çefenine. Daha güzel koksun. E bir günde güzel parfümler var. Suni parfümler. Güzel. Yani doğal. Onları koyarız. Daha güzel olur. Kalıcıdır da. E bu nedir? Mustahaptır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, kadınlara demiş adet bitirirken temizlenin. Temizlenin, hatta temizlenin e, e, e, avrati mekanına bir pamuğa parfüm koyun, oraya yaklaştırın ki o kokuyu oradan şey kokuyu götürsün, teneye çevirsin güzel kokuya, çi e, koca nefret etmesin. E bir günde buna gerek yoktur. Sabunlar var, su var, kadınlar temizleniyorlar, pırıl pırıl oluyor, güzel de kokuyorlar. E, o zaman hedef nedir? Hedef güzel kokmaktır. Çünkü Resulullah dedi erkekler nefret etmesiler yani. O pis kokudan. E, o ciddi hedef budur o zaman. Onun için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda emretmiş temizlemeyi. Temizlemek de bu konuda nedir? Güzeldir. Evet. Bir de arkadaş sorunun ikincisinde soruyor ki bu, bildik bunda bir mahsur yoktur. İkincisinde soruyor ki biz Resulullah zamanında olmadığımız Elbiseler Oturum Koltuklar mesela ve vesaire meselelerde Biz ne yapıyoruz? Yemek içmekte Biz fazla oluyoruz. Resulullah Mesela bir fasıl yemek yerdir İki, iki, iki üç şekil yemezdir Bir şekil yerdir. Bunlar, hayır Bunlar da serbesttir. Bunları da Allah'sa hale serbest koymuş. Bunlarda da Ölçü nedir? İsrafa gitmeyin Sadece budur. Allah-u Teala ne diyor? وَكُلُوا ve وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Yeyin, itin ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Şimdi alimler ne diyorlar? اِنَّ Allaha, اِنَّهُ la يُحِبُّ musrifin. <الْمُسْرِفين> ne demektir? Allah israf edenleri sevmez. İsraf nedir alimler diyorlar? Haddi aşmayı. Şimdi yemeğin fazlası israf değil mi? <gülüyor> Mesela ben Yarım ekmekle yetinirsen. Bir ekmek yesem ne olur? İsraf olur. Aslında alimler diyorlar ki fazla da eksik gibidir. Yani nasıl mesela tub da bir günde diyor. Doktorlar da diyorlar. İnsanın ihtiyacı var ise günde 300 gram et yesin. Sen 600 yesen ne olur? O zereli var sana. Nasıl 300'ü azlığına düşen zereli var? Çünkü bünye 300 istiyor. Nasıl araba ma mazotu alırken Benzin koyunca arabaya 500 kilometre gidiyorsun. 40 litre lazım sana. 30 koysan zararı var sana. Yolda bırakır seni. E beden de öyledir. Az yemek yesen yolda kalırsın. Zayıf düşersin, yapamazsın, iş yapamazsın. Ama fazla da yesen zararı var. Çünkü tıkar seni. Bugün de bütün e, alemin dünyanın bugün de raporları yazın Google'a. Raporlar çıkıyor. Ne çıkıyor? Bugün de dünyanın en büyük hastalığının sebep olan başı Başlarından bir sebebi fazla yemektir. Vücudumuzdan daha fazla yemek sokuyoruz vücuda. Ne oluyor? Tıkıyor. İşte israf nedir arkadaşlar? Haddinden fazla. Yemekte içmekte de aynı öyledir. Benim üç tane cönleğim, dört tane cönleğim olsun yeter. Niye on tane cönleğim var? İsraftır bu. Vesaire. Yani ben de evde mesela bazı şeyler almışım. Kullanmıyorum. Bu israftır. Kullanacaksın. İsraf nedir? Haddi aşmamayı lazım. Hulu ve veşrabû. Yayın için. Men harrama. O bir ayette diyor. Kim Allah'ın çıkarttığı rızkları halam kırdı? Kılmamış. Allah ve khala kalekum el arda ve mafiha. Ve khala el arda cemi'en. Bütün yerdeki meseleleri, yöcü sizin için yarattı. İçindeki nimetler bizimdir. Ama ne yapmayın? Sadece israf etmeyin. Her şeyi bilirsiniz. Hamen takva babından çi şikiliyemiyorum bir şikiliyorum. Evet bu takva babinden eyvallah deriz. Seni överiz. Çok güzel yapıyorsun. Keşke biz de senin gibi yapacağız. Ama aynen şahıs dese her çeşte şey de benim gibi yapsın. Yapmayan vabal altına girer. O zaman aynen şahsı kınarız deriz. Yanlış yapıyorsun. Bu bid'attir. Caiz değil dediğin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? i̇bn Mace'de. Sahih bir senetle. kul'u veşrabu yiyin için engel yoktur وتصدقوا. ne yapın tasadduk edin yani yediğiniz içtiğinizin de sadakası nedir fakir fukarayı gözettin sen o bir diğer ayette hadiste ne diyor o bizden değil yani hakiki mümin değil yatar toh konşusu aç ve tasadduk budur sadaka velbisû mâlem yukhalituhu israfun ou mekhyele İstediğiniz gidin de girin ama israfa ve kibirliğe yol açmayan e, Elbiseleri girmeyin Ondan dolayı Arkadaşlar İslam dini Orta bir dindir Ortalığını da anlamak için Alimlere uymamız lazım Olmaz biz dört hadis okuyoruz Oradan fıkıh çıkartıyoruz Bu en tehlikeli Asrın tehlikesi Bugün de budur Cahil insanlar Dört hadis okuyorlar Bir ayetin anlamını biliyorlar maalden Diyorlar bu budur. Halbuki öyle değil. Bak ilk hariciler de öyledir. İlk hariciler de öyledir. Adamlar plan kuruyor gelip halifeyi öldürüyorlar. Allah rızası için. Halifeyi Allah'ın halifesi hem de normal halife değil, sıradan halife değil. Raşid bir halife Resulullah'ın damadı Hazreti Ali öldürüyor. Ne için? Ee, e, Hazreti Ali dinin e, engeldir önünde. Allahu Ekber, Hazret Ali Enceli ise sen mi doğru musun? E bir günde, e ne demişiz? Bir fetva, bir meseleyle iştihadi meselede diyorsun, bu böyledir, ona muhalefet ediyorsun. Ne diyorlar sana? O bu çafir oldu. Tağuta e, yer kemine açtı. Yahu sen ne bilirsin? Tağutun hele tanımını bilmiyorsunuz. Onun için bu dört hadislerden, hadisleri biz Allah'a e, davet ediyoruz. Nasıl olar bizi, olar bizi Ezen ne diyorlar? Biz bunların niyetlerinde şüphemiz yoktur. Ama niyet bunları kurtarmaz. Niyet bunları kurtarmaz. Onlar bizi tövbeye davet ediyorlar. Biz de onları gerçek İslam'a davet ediyoruz. Bizim arkamızda alimler var. Onların arkalarında kendileri var. Ne kadar fark. Onun için İslam dini ilimden alınır. Bugün de gruplar var. İşte e, Haporla'yı yasaklayan, e, lambayı yasağlayan işte kadın evinde bile saçını atmaz. kocasıyla yatağa girse bile başı kapalı olması lazım melekler var diyorlar böyle saçmalıklar da var bizim ümmette e biz ne yapacağız bunlara mı uyacağız yoksa Resulullah'ın alimlerine uyacağız bunlara dedersek neye böyle yapıyorsunuz ihtiyatan çok sefer yerler daha sağlam olur din görüşe göre değil din benim anladığıma göre değil din Allah'ın emrini alimler anlar bize açıyorlar ona göre Onun için sahabeyi e, gusul gerekir savaşta yaralı sahabeye ne dediler? E, sabah namazından önce öldü, e, yakan dediler öldü sahabe. Yarası iltihab etti Resulullah dedi onları öldürsler Öldürdüler kahrolasılıklar. Öyle bir şiddet kullandı. Ondan dolayı arkadaşlar din İslam dini e, şeriatten alınır, alimlerden alınır. Velhamdülillahi Rabbil Alim.